1449 numaralı konu, Ebu Eyyub el-Ensari'nin Ukbe bin Amir adlı sahabiden bir hadisi dinlemek için Mısır'a gitmesi, Ebu Eyyub el-Ensari, Mısır'da bulunan Ukbe bin Amir'in yanına giderek, ben buraya senden bir hadisi sormak için geldim, Hazreti Peygamber'in bunu söyledikleri sırada orada bulunanlardan bir tek seninle ben hayattayız, hadis müminin ayıp ve kusurlarının gizlenmesi hakkındaydı, fakat ben tam olarak hatırlayamıyorum, dedi. Ukbede, Hazreti Peygamber, kim bir müminin ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun günahlarını örter, buyurmuştu, dedi. Bunun üzerine Ebu Eyyub hiç beklemeksizin Medine'ye döndü, oraya vardığında da devesinin yükünü ve e yerini çözmeksizin bu hadisi halka nakletti.